593 numaralı konu halife olmasına rağmen Hazreti Ömer'in kadıya gidip onun verdiği kararı kabul etmesi. Evet, Hazreti Ömer Abbas bin Abdulmuttalib'in evini alarak mescide katmak istedi. Ancak Hazreti Abbas razı olmadı. Hazreti Ömerse "Mutlaka alacağım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Abbas "O halde aramızda Übey bin Ka'p hüküm versin." dedi. Hazreti Ömer de bunu kabul edince ikisi birlikte Übey'e gittiler ve hadiseyi anlattılar. Übey bin Ka'p şu cevabı verdi: Allah Davud A.S. oğlu Hazreti Süleyman'a Beytül Maktiz'i inşa etmesini vahyetti. Hazreti Süleyman onun arsasını bir kişiden satın aldı. Parasını verirken o kişi "Bana verdiğin mi daha hayırlıdır yoksa benden aldığın mı?" diye sordu. Hazreti Süleyman da "Senden aldığım daha hayırlıdır." dedi. O zaman arsa sahibi "Öyleyse bunu kabul etmiyorum." dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman daha fazla para verdi ve bu durum birkaç kez tekrarlandı. Nihayet Hazreti Süleyman orasını iste Din fiyata alırım ancak bana hangisinin daha hayırlı olduğunu sorma dedi. Adam da arsasına 12 bin kantar altın istedi. Hazreti Süleyman bu parayı vermekte tereddüt etti. Allah Teala da ona vahyederek, eğer bu parayı kendine ait bir maldan veriyorsan sen bilirsin, yok bizim sana verdiğimiz rızıklardan veriyorsan ona istediği miktarı ver, buyurdu. Hazreti Süleyman da öyle yaptı. Sonra Übey'i, Abbas kendi evi hususunda herkesten ziyade hak sahibidir, dolayısıyla o razı olmadıkça, evi alınmayacaktır, dedi. Hazreti Abbas da, mademki dava lehimde neticelenmiştir, ben de evimi Müslümanlara bağışlıyorum, dedi.